1489 numaralı konu Hazreti Peygamber'in zikri mücahidlerin cins atlara binmelerinden ve köle azad edilmesinden daha üstün görmeleri. Evet, Hazreti Peygamber şöyle buyurmuşlardır: Sabah namazını kıldıktan sonra oturup güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikretmek benim yanımda insanları en güzel atlara bindirip güneş doğuncaya kadar Allah yolunda savaşmaktan daha üstündür. Hazreti Peygamber şöyle buyurmuşlardır: Sabah namazından sonra oturup güneş doğuncaya kadar zikretmek benim yanımda İsmail evladından dört kişiyi azat etmekten daha sevimlidir.